Tur Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 49 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tur Tur'a o da. Wa kitabeh mestur. Bir raq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 o gün hakkı yalan sayıp, peygambere yalancı diyenlerin vay hallerine, اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ Onlar ki, daldıkları batıl içinde oynayıp dururlar. يَوْمَ يُدَعْعُونَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعْعَا هَذِهِ النَّارُ الَّتِي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 İslouha fesburo, aula tespuro, sawaun alaykom. İnna tujzoun ma kuntum tamalun. Girin oraya. İster dayanın, ister dayanamayın. Artık hepsi bir. Siz sadece ne yaptıysanız, onun karşılığını bulacaksınız. <gülüyor> İnnel ise cennetlerde nimet içindedirler. Fakihne <gülüyor> ve Rablerinin kendilerine verdikleriyle sefa sürerler. Rableri onları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 kırıl kırıl civanlar dolaşır. Birbirlerinin yanına gelip şöyle sorup sohbet etmeye başlarlar. Qalunu inna kunna qad fi ehlina mushriqin Famanallahu aleyna ve vakana azab es-sem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 قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ Min الْمُتَرَبِّسِينُ De ki, bekleyin bakalım, ben de sizin feci akıbetinizi bekliyorum. اَمْ تَأْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهَادَاً هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ Akılları mı kendilerinden bunu istiyor?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 Risalet ve irşat hizmetlerinden ötürü bir ücret istiyorsun da, onlar ağır bir borç yükü altında eziliyorlar mı? <gülüyor> Yoksa gayba dair bilgiler kendilerinin elinin altındadır da, onlar oradan istedikleri tarzda yazıp kopyalıyorlar mı? اَمْ <gülüyor> يُر۪يدُونَ Yoksa onlar bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Şunu bilsinler ki, asıl kapana kısılacak olanlar, o kafirler olacaklar. اَمْ لَهُمْ اِلٰهُمْ Yoksa onların, Allah'tan başka bir tanrıları mı var? Allah, onların iddia ettikleri ortaklardan münezzeh ve yücedir. <gülüyor> Şayet kendilerinin kötü bir maksatla istedikleri gibi, gökten bir parçanın düştüğünü görseler,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 يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَهُمْ <يُنصَرُون> O gün hile ve tuzakları kendilerine asla fayda sağlamaz ve yardım da görmezler. وَاِنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Muhakkak ki o zalimlere bundan başka azap da vardır fakat onların çoğu bunu bilmezler. O bi sabbih bi hina min wa Rabbinin hükmü yerine gelinceye kadar sabret.